Hislerinle sevme sakın, aklınla sev evladını, evladını sokma koltuğuna yakın, aklınla sev evladını. Sokma koltuğuna yakın, aklınla sev evladını. Sırtına yük, başına taç etme, sensiz kalırlar aç. Kalırlar aç, olurlar herkese muhtaç, Aklınla sev evladını. Olalar herkese muhtaç, aklınla sev evladını. Düştükçe elinden tutma, elsiz kalmayı unutma, unutma. Güvendirip de uyutma, aklınla sev evladını. Güvendirip de uyutma, aklınla sev evladını. Bir süre için olur hiper, sana düşecek kadar ver. Daha fazlası mahveder, aklınla sev evladını. Daha fazlası, mahveder, Daha fazlası mahveder aklınla sev evladını Doğru göster çekil ne vekil ol ne de kefil ne de kefil Seni de ederler sefir aklınla sev evladını seni de ederler sefil aklınla sev evladını Bir gün kalırlarsa sensiz bu gemi kalır dümensiz Dümensiz batıp gider sessiz sessiz aklınla sev evladını Batıp gider sessiz sessiz. Aklınla sev evladını. Onlar diken siz gül arar olmaz diye etme ısrar etme ısrar. Herkes emince yaşar. Aklınla sev evladını. Herkes emeyince yaşar aklımla sev evladını varlıklı ya var itibar yoksuldan evlat da kaçar evlat kaçar zararlı ya bulunmaz yar aklımla sev evladını zararlı ya bulunmaz yar aklımla sev evladını Fazla şefkat felakettir, zevkin sonu sefalettir, sefalettir, nesli çürü tenafettir, aklınla sev evladını. Nesli çürü, tenafettir. Aklınla sev evladını. Ele zayıf imanı, düzeltmenin yok imkanı, yok imkanı. Ateştir iki cihanı. Aklınla sev evladını. Ateştir iki cihanı, aklından sev evladını. En başta imanla donat, gerçekleri sonra anlat, sonra anlat. Geri çekil huzurla yat, aklından sev evladını. Geri çekil huzurla yat, aklınla sev evladını Hamdi boş öğüt savurur, aldırmayan gülüp durur, gülüp durur Başı bir gün taşa vurur, aklınla sev evladını Başı bir gün taşa vurur, aklınla sev evladını